Bu sabah saip Ahmet Cemil'i orada görünce galiba gene içeride dedi. Ahmet Cemil başıyla evet cevabını verdi. Saip odaya girdi. 5 dakika sonra tekrar Ahmet Cemil'in yanına avdet etti. Raci sarhoş değil, fena halde hasta. Ateşler içinde yanıyor dedi. Ahmet Cemil sarardı. Bu adam hakkında duyduğu nefretle beraber ona acımaktan nefsini alıkoyamamıştı. Sahibin bu sözü üzerine bir gün Ahmet Şevki Efendi'nin haber vermek istediği fena netice aklına geldi. O vakit her türlü kınını unutarak bu hasta adamın yanına gitmeye karar verdi. Sahiple beraber içeriye girdiler. Racii gözlerini açıp baktı, sonra yalnız bir saniye için uyanmış da tekrar derin bir uykuya dalmış gibi tekrar kapadı. Sahip yalan söylememişti. Ahmet Cemil Racı'ye bir şey söylemek istemedi, yavaşça sahibe bir tabip getirmeli dedi. O vakit düşündüler, tanıdıklarından birine adam göndermek için hatırlarından geçen isimleri tekrar ettiler, nihayet ittifak hasıl oldu. Nedim gelmiş, bugün babasına müteallik fena bir şey olacağı hissiyle kapının etrafında dolaşıyordu. Eczaneye onu saldılar. Ahmet Şevki efendi gelip Racı'nin hastalığı haberini alınca omuzlarını silkti. Yalnız bugün hasta değil çoktan biri hasta fakat bugün yatağa düşecek demek oluyor dedi tabibin muayene neticesi idare memurunun hükmünü teyit etti Ahmet Cemile şu haliyle benim nazarımda mahkumdur dedi o vakit bütün arkadaşları düşündüler Ahmet Cemilci efendinin riyaseti altında bir çare aradılar idare memuru hastaneye diyordu hastane Bu kelime Ahmet Cemil'de pek ağır bir tesir hasıl ediyordu. Fakat başka bir çare, zevcesiyle şu halinde barıştırıp bu müşkül hastayı o zayıf, aciz kadına tahmil etmek, her ikisini de öldürmek demekti. Lakin hastane, buna bir türlü karar vermek için cesaret edemiyorlardı. Ne ait sahip, acaba orada hususi bir odaya yatırtamaz mıyız, dedi. Bu ümit biraz cesaret verdi. Buna çare aradılar. Sahip siz gazete namına bir tavsiye veririniz, aşansını ben dergide ederim dedi. O gün daci sahibin refakatiyle Gureyba Hastanesinde kendisine mahsus bir odaya yatırıldı. Raci bütün bu müddet zarfında ne muhalefete ne muvafakate delalet eder bir kelime bile söylememişti. Hep sükût ediyordu. Bugün Ahmet Cemil eniştesine karşı beyinlerinde hiçbir şey vaki olmamış gibi davrandı. Hatta o akşam yemekte birleşildiği zaman bile şu üç kişiyle bu yabancı adam arasında doldurulmayacak bir fasıla mevcut olduğuna delalet eder bir şey görülmüyordu. Yalnız Mehbi Bey biraz tutuk, biraz ciddi davranıyordu. Yemeğe müteakip kahvesini kendi odasına göndermelerini rica etti. İkballe beraber yukarıya çıktılar. Bu gece Ahmet Cemil, annesine makinelere dair almıştı. Ahmet Şevki Efendi ile muhabiresi neticesinde büsbütün büyüyen korkularını izah etmek için vesile arıyordu. Bir aralık yukarıki odada fena bir sesle lakırdı edildiği dikkatlerini celb etti. Ahmet Cemil ile Sabiha Hanım bakışıyorlardı. Vehbi Bey'in sesi şimdi yavaş yavaş yükseliyor, bir hiddet perdesi peyda ediyor, ara sıra İkbal'in ince, muhteris sesinin bir istirham zemzemesi gibi hafif mırıltısı fark olunuyordu. Sabiha Hanım Yine kızı aşılıyor, dedi. Bir aralık yukarıki oda kapısının açılıp kapandığı işitildi. Bu bir saniyelik zaman zarfında Ahmet Cemil, Vehbi Bey'in ''Niçin söylemiyorsun?'' nidasıyla İkbal'e bağırdığını işitti. Sonra yine onun yalvaran sesi. Bir şey birden yukarıki muhabirinin kendisine müteallik olacağını ihsas etti. ''Niçin söylemiyorsun?'' Demek kendisine söylemek için İkbal'e bir emir veriliyordu. Oda kapısının tekrar açılıp kapandığı işitildi. Biraz sonra İkbal'in yavaş yavaş, istemiyerek merdivenleri indiği duyuldu. Ahmet Cemil, zavallı kız geliyor dedi. Fakat İkbal içeriye giremiyordu. Ahmet Cemil cesaret edemediğini anladı, odanın kapısına kadar gitti. İkbal merdivenin son kademesinde düşünüyordu. Kardeşini görünce şaşırdı, Ahmet Cemil'in eliyle işaret etti. İçeriye çektikten sonra "Benim için sana bir şey söylüyordu, değil mi?" Ne söylüyor duysa çekinme. Söyle, temin ederim ki senin rahatını bozmamak için hiçbir mukaberede bulunmayacağım," dedi. Ahmet Cemil'in gözlerinde kardeşine seni daha ziyade betbah etmemek için bütün haysiyet düşüncelerini fedaya karar verdim yemini okunuyordu. O vakit İkbal cesaret etti. "Sizin için bir gazetede bugün bir şeyler varmış. Bu bizim gazetenin haysiyetine dokunur," diyor. Aşağısını ikmal edemediği Ahmet Cemil'i kıpkırmızı oldu. Demek kendisi gazetenin haysiyetine dokunacak kadar rezil olmuş addediliyordu. İkbal daha ziyade söylese kendisini zapt etmekte zorluk çekiciğini anladı. Omuzuna dokunarak "Hadi kardeşim, yukarı çık. Bana söylediğini tebliğ et." dedi. Bu vakta Ahmet Cemil o günkü kararlarında takliye etti. Artık eniştesiyle matbaadan tamamiyle münazıbetini kesmek lazım geliyordu. Bunda hiç zorluk görmüyordu. Makineleri istirdaat edecek ya bir yere kiraya verecek ya da bir matbaayla şerik olacaktı. Kendisi de yine mutat hayata adet ederek ders verecek, yazı yazacak, kitapçılara hizmet edecek, bu eve yalnız yatmak için gelecek. Bir aralık tahakkuk ediyor zannettiği ümidin yeniden esansını ihsar için çalışacak. Bu çalışmak azmiyle babasının vefatından sonra duyduğu bütün kuvvet ve metanetini tekrar buldu. O zaman birinci defa olarak matbaa meselesindeki hatasını Sabia anneme anlattı sonra tasavvurlarını izah etmek istedi. Annesi dün gece kızına ağlarken bu gece oğlu için ağlanacak şeyler içten bu ana cevap vermeyerek dinledi. Şimdi bu kadın da bütün hayat ümidi saadetinin nuhbesini teşkil eden çocuklarını mesut görmek emeli tamamen tezezzüle uğramıştı. Ahmet Cemil'in muvaffakiyet ümitleri artık şüphelerle dolu kalbini tatmin edemiyordu. Ertesi gün sabahleyin eniştesiyle matbaada görüşmek istiyordu, erken çıktı. Matbaada Ahmet Cevki efendi küçük penceresini açmış birisine mütarakkıp görünüyordu. Ahmet Cemili görünce eliyle çağırdı. İdare memurunun tavrında muhtattan başka şartlarla dolu bir mana vardı. Ahmet Cemil odasına geldikten sonra kapısını kapadı, hiçbir şey söylemeden yazhanesinin üstünde serilmiş duran Mirat-ı Şun nüshasını aldı. Ta ilk sahifesinin başında iki satırlık bir yazı gösterdi. O vakit Cemil'in gözleri bulanarak şu ihtarı okudu. Ceridemizin ser muharrirliği, Osman Tayyar Bey'in uktayı kifayetine tevdi olunmuştur. Ahmet Cemil bir tahkir sillesi almışçasına sarsıldı ve Bütün kanı güya başına hücum ediyormuş gibi, kulaklarında, başında bir uğultu işitti, elindeki gazeteyi asabi bir hareketle buruşturarak yere attı. Ah! dedi. Sonra Ahmet Şevki Efendi'nin karşısına oturdu, kendisine acıyarak ve sükut ederek bakan idare memurunu uzun uzun seyretti. Bu beni matbaadan kovmak demek oluyor. Ah! bir gün evvel davranmış olaydım, tahkirde ben takaddüm etmiş oluyordum, dedi. Ahmet Cemil bey efendi gülerek bu tayyarı bildin ya diyordu ahmet cemil onu işitmiyor kendi fikrini takip ediyordu ah bir gün evvel davransaydım şimdi makineleri almalı onlar için bir çare bulmalı sonra birden zihninden bir şimşek geçti lakin 2 gün sonra taksit zamanı ahmet cemil bütün kuvvetleri birden sönmüş gibi oturduğu iskemlede de kolları sallanıyor gözleriyle idari memurundan yardım ümidi ediyordu Ahmet Şevki efendi, makineleri almak için bir çare bulalım. O bahis kolay, dedi. Ahmet Cemil'in bu dakikada bütün çaresizliği, parasızlığı gözün önünde bir müthiş hakikat şeklinde taayyun ediyordu. Ahmet Şevki efendiye, "Lakin ben biz bütün parasızım," dedi. Kendime iş buluncaya kadar ne yapacağım? acı acı gülüyordu. Şimdi makineleri bir yere naklettirmek lazım gelse, hamallar için para yok. Ahmet Şevki Efendi doğrudan doğruya cevap vermedi. Bugün Eniştenle konuşmak için beni tevkil eder misin? O bu müşkil mübahiseden kaçmaya vesile arıyordu. İdare memurunun teklifini tehlikle kabul etti. Yalnız mübahasenin esasını kararlaştırdılar. Ahmet Cemil neticeyi Ali Şekib'in dükkanında bekleyecekti. İdare memurundan sonra derdini tevdiye en ziyade şayan bulduğu adam Ali Şekip'ti. Gazetedeki ihtarın bütün sebebini, sırrını anlattı ve bunu ikisi de tekrar tekrar okudular. Ali Şekip ikide bir de, ''Şu ükte-i kifayetine, kaydına dikkat ediyor musun? Senin için iyi bir mana tazammın etmiyor.'' diyor. Sonra, ''Bundan sonra boğulmak şerefi, sana devecüh etmiş olacak.'' latifesiyle gülüyordu. Ali Şekip bir aralık Ahmet Cemil'e bir kuvvet daha verdi. ''Niçin telaş ediyorsun?'' dedi. Benim küçük bir sermayem var. Yanımızdaki dükkanı da tutar, makineleri oraya yerleştiririz yavaş yavaş. O vakit yine hülyan silsilesi başladı. Bu hülyaların arasında Ahmet Şevki efendinin her zamandan ziyade kızarmış olan çehresi göründü. İdare memurunun ilk sözüyle bütün netice anlaşıldı. Herif seni çok oynatacak dedi. Sonra bütün mübahazenin teferruatını nakletti. Vahbi Bey'in cevabı mantığa tamamıyla muvafıktı. Borç, Ahmet Cemil'in. Binaen aleyh, matbaada o çalışıp verilecek taksitleri kazanmalı. Matbaadan çekilmek isterse, taksitleri vermek için kendisi düşünsün. Yapılamayacak bir şey varsa, o da makinelerin matbaadan alınması. İltizam edilmiş birçok işler var. Makineler alınacak olursa, işlerin kalmasından tebellüt edecek misuliyeti kim deruhte edecek? Sonra, mukabilelerin müddeti bitince bir çare düşünülür. Ahmet Şevki Efendi bu cevapları taadat ettikçe Ahmet Cemil sabırsızlıktan netice, netice diye bağırıyordu. İdare memuruyla Ali Şekip ikisi birden cevap verdiler. Matbaada kalmak. Ahmet Cemil tuviyan etti. Matbaada kalmak mı? Teklif ettiğiniz şeye bakınız. Siz o herifin uzak bir azametine tahammül edemediniz. Biriniz kalkıp gittiniz, diğeriniz gitmek için fırsat gözetiyorsunuz. Sizin dininizin tahammül edemediğiniz bir şeyin en ağırını bana yükletmek istiyorsunuz. Matbaası başında parçalansın. Her şeyi yaparım. Bundan sonra onun ekmeğini yememek için açlıktan ölürüm.